فعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استعين ب بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُونَ اللَّوْلَىٰ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ صدق الله العظيم <تصفيق> ذَلِكَ الْقُرْآنُ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana Innaka antel Jarradul Karim Rabtishrah li sadri wa li emri ذحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اكرمنا فهمن نبين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين آمين قال النبي sallallahu te'ala aleyhi ve sellem la ta'ata limahluk fi masiyetillahi te'ala sadaka Resulullah fi ma قال ev kema قال النبي sallallahu teala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem cemaati simin <gülüyor> bundan önceki derslerimizin bir bu cami-i şerifte başka camilerdeki derslerimizde ki biliyorsunuz İstanbul'da seneler senesi bu hizmeti devam ettirmeye çalışıyoruz. Vaaz ve nasihat hizmeti esas olmak üzere yanında bazı çalışmalar. Bizim cemaatın kabulünü ısrarla istediğimiz cemaatımızın anlamasını, kavramasını istediğimiz ana meselelerden birisi sahabinin veya sahabenin edebine, anlayışına ulaşmak meselesidir. Biliyorsunuz sahabe peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan yani müslüman olarak peygamber aleyhisselatu ve selamı gören müslüman sıfatıyla onu görebilen ve müslüman olarak da vefat eden insanlara verilen umumi bir ifade Peygamberimiz bir hadisinde hayrun nası karni buyuruyor. İnsanların insanlar deyince bu ileriye doğru da sayıyor, geriye doğru da sayıyor. Hazreti Adem'den itibaren insanların en hayırlısı benim neslimdir diyor. Benim zamanımda yaşayan benimle bu İslam davasını paylaşan, omuz omuza mücadele birliği yaptığımız insanlar. En hayırlı nesil. Niye? İslam dinini en son ve en mükemmel şekliyle kabul eden ve bunu gelecek nesillere eksiksiz aktaran bir nesil İkinci nesil, ثُمَّ اللَّذ۪ينَ sonra onları takip edenler diyor peygamberimiz. İkinci nesil yani sahabenin çocukları onların çocukları babasına yetişmiş de Resulullah'a yetişememiş. Yani sahabeyle görüşebilen, buluşabilen ikinci nesil ikinci derecede hayırlıdır. Sımmellezine yelunum. Sonra sonra Onları takip eden üçüncü nesil. O tabi'in dediğimiz insanların çocukları. Sahabeye yetişemiyor. Yetişemiyor ama sahabeye yetişen annesini, babasını görmüş, amcasını görmüş, yakınlarını görmüş. Bu üç nesil. Niye bunlar bu kadar mükemmel insan oluyorlar? Bunlardaki kemal, mutlaka her meseleyi önlerine çıkan umumi veya hususi yeni tabiriyle özel veya genel her meseleyi mutlaka Allah'a ve Resulüne götürüyor bunlar. Yani bizim gibi hemen böyle, efendim bu iş bence böyledir demiyor adam. Bence bu bizdeki tabir, o enaniyet hiç bitmiyor bizde. Bu iş bence böyle olmalıdır demez bunlar. Allah ve Resulü en iyi bilir diyor. Onlara en iyi bildikleri bir mesele, çok iyi bildikleri bir mesele, arz edildiği zaman, götürüldüğü zaman veya sorulduğu zaman, bu konuda ne söylüyorsun? Allah ve Resulü en iyi bilir iyi bir çıkıyor yani benim bu mevzudaki açıklamam doğru olabileceği kadar yanlış olma ihtimali de var diyor sahabi doğru olma ihtimali kadar yanlış olma ihtimali de var fakat Allah ve Resulü'nün beyanı yüzde yüz doğrudur orada bir tereddüt yok yüzde yüz doğrudur o yüzde yüz doğru dururken doğru olma ihtimali olan ama yanlış olma ihtimali de olan kendi beyanımı niye alayım diyor onlar bunun için çok büyük şimdi bugünkü dille konuşuyoruz eskiden kelime tefsir kelimesiydi efendim hadiseleri tefsir ederken hadiseleri izah ederken beyan ederken tabiri yerine şimdi yorumlamak kelimesi geldi oturdu bugün Müslümanlar bugün Müslümanlar bu anlayışı kaybettik önümüze çıkan bizi ilgilendiren ya doğrudan doğruya bizi ilgilendiriyor veya dolayısıyla bizi ilgilendiriyor. Yani eninde sonunda bir ucu gelip bize dayanacak. Bu meseleleri, bu mevzuda Allah ve Resulünün hükmü nedir? Beyanı nedir? Önce bunun izahını oradan alayım demiyor bugünkü Müslümanlar. Bunu demiyoruz biz. Herhangi bir mesele. Günlük, zaten İslam'ın dışında kalan bir mesele yok. Bunu da böyle anlamak lazım. Yani bazı Müslümanlar şimdi diyor ki, canım yani bu meseleyle İslam'ın ne bağlantısı var? İslam'ın bağlantılı olmadığı hiçbir mesele olamaz. Bunu bir defa kesin kez kafamıza yerleştireceğiz. Hiçbir mesele bulamazsınız ki İslam onunla ilgilenmiş olmasın, onu ele almasın, ona dair bir hüküm getirmesin, bir açıklaması olmasın, böyle bir şey olamaz. Her şeyle İslam'ın bağlantısı var. Zaten İslam'ın ölümsüzlüğü burada, kıyamete kadar başka bir din yok, başka bir kitap inmeyecek, başka bir peygamber gelmeyecek. <gülüyor> buna kendimizi getirmemiz lazım. Şimdi bizi kim yönlendiriyor? Bir taraftan kızıyoruz biz. Diyoruz ki, işte şimdiden senaryolar hazırlanıyor diyorlar. Mesela en yeni mevzumuz nedir? Hükümet kurulacak. En yeni mesele. Onun kadar yeni mesele çok ama herkesi ilgilendiren yeni bir mesele olduğu için sizi bu mevzuda kim yönlendiriyor? Müslümansın, camideki bir kişisin. Efendim, memleketi diyorlar ki falanlar planlar yönlendiriyor. İşte basın mensupları, üniversite camiası falan. E sen de onunla yönleniyorsun. Sabahleyin kalka, ilk iş hemen gazeteyi açıyor. O belli köşeler var. O köşe başılarının müftüleri var. Dur bakalım bugün bizim müftevendi ne yazıyor diyor. <gülüyor> Halbuki o köşelerde yazan adamlarla Kur'an ve Sünnet arasında hiçbir bağlantı yok. Eğer herhangi bir kişi yazarken, çizerken Kur'an'dan ve Sünnet'ten ilham alarak Kur'an ve Sünneti dile getirmek üzere yazıyorsa buna sar. O güzeldir, o doğrudur. Yanılma ihtimali de olsa doğru gidiyor çünkü hareket noktası doğru. Ama biliyorsun ki bu adam Kur'an düşmanı. İslam düşmanı, din düşmanı ve her şeyi İslam'ın aleyhinde geliştirecek şekilde anlatıyor. Efendim, e onun fikriyle seninle bağlantın var? Yani camidekini de caminin dışındakini de bugün İslam'ın düşmanları yönlendiriyor. E ne yapayım? Bir hastalık arız oldu bu cemaate. Cemaat hocaları beğenmiyor. Bir daha beğenmiyorsunuz hocaları. Açık açık konuşalım. Ben de dahil tabii. Nereden biliyorsun? Şimdi camiden çıkıyorum. Biraz buralarda görüşürken, görüşürken bir de bakıyorum ki cemaatın bir kısmı başka camilerden geliyor. Beni görünce biraz filan şey oluyor. Haa yakalandın diyorum demek sen beni dinlemedin bugün. İşte şöyleydi, lan Yani ağır geliyor. Doz ağır geliyor herhalde. Biliyorsun İmam Buseyri'nin güzel bir beyti var. İmam Buseyri büyük insanlardan birisi. Büyük şairlerden birisi, ülema'dan birisi. Hükümdarları metheder ve bol bol hediyeler alır ama mükemmel bir şair. Günlerden bir gün işte bir felç hastalığına yakalanıyor. Hastalığı yedi sene devam ediyor. En yakınları bile bundan bıkıyorlar çok çaresiz bir halde böyle bunalmış vaziyette dua ederken uyuyor rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor şefaat ya Resulallah diyor çok perişanım yani hayat gibi yani canlı gibi anlatıyor ve söylekten ona buyurmuş ki şimdiye kadar hep başkalarını met ettin sen. Asıl met edileceğin, met edileceğin bendim. Allah'ın elçisi peygamberi olarak şimdi benimle ilgili bir kaside yazacaksın. O da senin olacak. yazacaklar. canla uyanmış böyle. Hemen kaleme yapışıyor tabii. 160 altmış beytlik kasideyi bürde diye bilinen meşhur kasidesini yazıyor. Ama hakikaten kasidedir yani. Orada Resulullah'ın üstünlüğünü dile getiriyor. Mucizelerini anlatıyor. Kur'an'dan bahsediyor peygamberin mucizesi. Tabi kasidesini bitirince peygamberimiz buyurmuş çok da uzun olmasın. Tekrar bir daha rüyasında görüyor Allah'ın Resulü'nü. Peygamberimiz buyuruyor ki bu yazdıklarını oku bakayım diyor. Bir beyt yazmış. İkincisini yani bir mısraı yazmış, ikinci mısra gelmiyor. Söylediği şu peygamberi met ederken "Fe mebleğul ilmi fihi ennehu beşer." İlmin onun hakkında ulaştığı son nokta. Muhammed Mustafa hakkında ilmin Ulaştığı son nokta şudur ki o bir insandır. Evet, ilim diyor ki o da bir insandır. Fakat ilerisi gelmez. Oraya gelince peygamberimiz buyurdu ki orayı da şöyle tamamla وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْكِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ O Allah'ın yarattığı bütün varlıkların da en hayırlısıdır. Manasına gelen mısra ekledi peygamberimiz. Hakikaten kasideyi bitiriyor ve dipdiri oluyor. Ben okurken diyor kasideyi Resulullah şöyle sallanıyordu sağına soluna doğru. Neşeleniyor yani ondan haz duyuyor. Ve mücerreptir bu. Hastalara okunduğu zaman iki taraftan birisi olur. Yani o hasta ya hakikaten sıhhatini bulur veya rahmete kavuşur. Eskiler bunu biliyor da yeniler bunu bilmiyor. Tabi erkanı var, adabı var. O değil meselemiz. Dolayısıyla bunları söyledim. Kur'an hakkında bir şey söylüyor. Bir beyti var. Buyuruyor ki, قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ظَوْا الشَّمْسِ min رَمَدٍ ve inkirul femu ta'mel maimin Bazen hastalığı sebebiyle hasta olduğu için güneş göze ağır gelir. Hasta gözler güneşi reddeder. Yarasalar gibi hani. Yarasalar ya o ışıktan hoşlanmıyor. Göz hasta olduğu için güneşi inkar eder diyor. Halbuki güneşin inkar edilecek, reddedilecek bir taraflık var. Herkesin güneşe ihtiyacı var. Onun ısısına, aydınlığına herkesin ihtiyacı var. Bu niye karşı koyuyor güneşe? Hasta. O göz rahatsız. Ağız da Hastalığı sebebiyle yemeğin tadını inkar eder diyor. Adama en leziz, en nefis yemeği getiriyorsunuz. Yok. Yemem diyor. Bunda lezzet yok. Bunun tadı yok diyor. Öbürü alıyor ağzına tadıyor. Gayet güzel. Leziz, eline sağlık, aşçıya dua etmekten alamıyor kendini. Ağzında hastalık bulunan adam olmadı. Ben bunu yemem diyor. Diyor. Diyor. Şimdi insanlar niçin dinden kaçıyor? Kendi rahatsızlığından dolayı. Kendisi hasta. Yani dinin kaçıracak bir tarafı yok. Uzaklaştıracak bir tarafı yok. Din sapa sağlam Ama kendi hastalığı sebebiyle kaçıyor ve bunu dine isnat ediyor. Niye Kur'an'ı başa almıyor? Kur'an'ı ve sünneti insanlar meseleleri izah ederken işine gelmiyor. İşine gelmiyor. Kur'an ve sünnet öyle bir hüküm getiriyor ki, o hükmü kabullenmekte sıkıntısı var adam. E niye kabul etmiyorsun sen bunu? Bunu kabuldedir senin kurtuluşun. Kim, hangi hastadır ki, o kocaman iğneleri vücuduna saplattırmak istesin. Bütün hastalar iğneden kaçarlar şeker kontrolü için gidiyorum hemşirelere soruyorum hiç kendinize iğne vuruyor musunuz diyorum kadın diyor ki işte tiksinirim diyor ben de ama başkasına iğneyi vuruyor rahatlıkla ama kendisi tiksiniyor kimse hoşlanmaz buna ama şifa o hoşlanmadığın şeydedir ağzıma hoş gelmiyor bu bu ilaçtan hoşlanmıyorum hoşlansam da hoşlanmasam da şifa orada. Bunu alıştıralım kendimizi cemaat. Yani herhangi bir mesele ortaya atıldığı zaman efendim falan şöyle dedi filan söylese, onları bırak. Bu mesele hakkında Kur'an'ın ve sünnetin hükmü nedir diye soracaksın. Müslüman olarak bunu sormaya mecbursun. Soracaksın. E ben bilmiyorum. Ha, hocaya gitmesi lazım hocayı beğenmiyor ya. Dün de söyledim birinde alacağın var senin birinde alacağın var alacaklı olduğun kişi ölüyor bir milyar alacağın vardı adamda alacağını tahsil etmeden adam ölürse kime başvuracaksın herhalde bağışlamıyorsun onu varisine gidip başvuruyorsun biliyor musun senin babanın bana bir milyar borcu vardı verecekti hazırlanmıştı ama yetiştiremedi filan peygamberin varisi kim? alimler peygamber ve vesselam hayatta olsaydı bugün ona başvuracaktık değil mi? bu mesele nasıl çözülecek nasıl halledilecek diye ona başvuracaktık e o yoksa varisine gitmeye mecbursun Efendim ona varisleri de çok bozuldu. Tabi doğru. Ona varis gibi görünen bozuk tipler var ortada. Ama olmayanlar da var. Olmayanlar da var. Mesele şurada. Sen problemini çözerken, meseleni çözerken bir işi hallederken Kur'an ve sünnetteki beyanı başa alıyor musun alıyor. Aşağı almaya mecbursun. Bunları niye söyledim? İşte bazı kişiler bana söylüyor. Sen bir name tutturdun diyorlar. Efendim Kur'an'dan bir sure okuyorsun. Halbuki bu cemaatin nice ihtiyaçları var. Allah Allah. Yani bu cemaatin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere inmedi mi bu Kur'an? cemaat ne yapar ne yapamaz insan neyi yapacak neyi yapmayacak günah nedir sevap nedir haram nedir helal nedir bunları bu kitap açıklıyor yani bu kitabın dışında problemlerimizi çözecek başka bir kaynak mı var onlara cevap olsun diye söylüyorum ben niye bu yolu tutuyorum niye sure takip ediyorum Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allahu nezzele ehsenel hadis Kur'an'dan bir ayet. Allahu Zülcelal sözün en güzelini indirdi. En güzel söz. Sözlerin en güzeli onun indirdiği Kur'an'dır. Her cuma hatip hutbesini bitirirken Ela inne ehsenel kelam. Ah bu cemaat bir anlasa. Haberiniz olsun cemaat, gözünüzü açın. Sözlerin en güzeli. Hatip böyle mi alıyor hutbesini? Sözlerin en güzeli. Ve ebleğen nizam. Nizamın, yani sistemin, düzenin en mükemmeli. Artık son noktaya varmış olanı. Kelamullahil melikil azizi Allah. Aziz ve allam olan Allah'ın kelamından ibarettir. En güzel söz. Bir defa Kur'an'dan vaaz ettiğimiz zaman sözün en güzelini anlatmış oluyoruz. E, en güzelini istemiyor musunuz siz ya? En güzel söz. benim ikinci bir ayet var Kur'an'da. Ve men esteku Allahi haditha ve men esteku Allahi kıyla. Söz söyleme açısından Allah'tan daha doğru konuşan kim var? Kur'an sözlerin en güzeli olduğu gibi sözlerin aynı zamanda en doğrusu. Acaba doğru mu değil mi? En küçük bir şüphe yok. İkinci suresinin başında Zalikel kitab la raybefi Elif la amin o kitap var ya diyor Allah, o kitap, işte onda hiçbir şüphe yok. En küçük bir şüphe yok. Bu ne söylüyor, söyledikleri doğru mudur? Bu cemaat buna alışmalı. En doğruyu ve en güzeli dinlemeye alışmalı. Bir üçüncüsü var, hakikaten Kur'an düşmanları bile sizin konuşmanızı tartışırken, ben Kur'an'ı esas alarak konuşuyordum dedim mi de susuyor orada. Orada susuyor. İleri bir beyanda bulunması mümkün değil. E Kur'an bir kaledir. Biz de bu kalenin içine giriyoruz. Siz de bu kalenin içine girin ve bunun dışında dolaşmayın. Dolaşmayın. Hiç gereği yok. Yani bütün bunları ben burada bir sureyi takip ediyorum. Sure-i Yunus'u bazen yeni cemaat geliyor bazen işte eskiler ipin ucunu kaçırıyor arada bir kesiklik falan oluyor ne kadar dinlersen bundan dinle ne kadar dinlersen Kur'an'dan dinle çünkü kurtuluş Kur'an'dadır her problemin çözümü oradadır şimdi mesela söyleyelim bakalım en yeni tartışma bütün Türkiye tartışıyor İki tane millet vekilesi başlarını açacak mı açmayacak mı? Çalaşmaz, bilmem. Fakat bunu niye işte filan adama soruyorsun? Filan siyasi niye soruyorsun sen bunu? Niçin sormuyorsunuz? Siz niye sormuyorsunuz? Kur'an ve sünneti sünnetteki ahkama göre Milletvekili olan bu hanımefendiler başlarını açabilir mi, açamaz mı? Siz bunu böyle soracaksınız. Efendim plancı şöyle bir, plancının beyanı neymiş canım? Plan genel başkan böyle demiş, başbakan böyle demiş, onları bırak. Ben Müslümanla konuşuyorum, sen de bir Müslümansın. Onlar da Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ben Müslümanla konuşuyorum, sen de bir Müslümansın. Onlar da Müslüman olduklarını söylüyorlar. Öyle değil mi? Onlar da kendileri önce oraya danışacak. Meclis iç tüzüğüne değil, senin tüzüğün Kur'an ve sünnet. Başka, başka bir yere başvurmaya gerek var mı? Yok. Başka bir yere gerek yok. Niye bu millet buralarda dolaşmıyor da sağda solda dolaşıyor. İşte filan gazeteci şöyle yazdı çok güzel yazdı. Kur'an'a uygunsa güzeldir hakikaten. Ama aykırıysa güzel olamaz. Buna alışın cemaat. Yoksa senelerce bu camilere gider gelirsiniz dinlersiniz hiçbir işe yaramaz. Kur'an'a ve sünnete tabi olabilmek için Kur'an ve sünnetteki ahkamı anlayabilmek için kabullenebilmek için tatbik edebilmek için mi dinliyorsunuz? Kur'an ve sünnet ne derse desin işte ben bir alışkanlık gereği camiye gidiyorum diye mi geliyorsunuz? Eğer ikinci şekilde geliyorsanız zahmet buyurmayın. Başka işlerinize bakın. Bu boşa gider. Ama bu hakikaten Kur'an ve sünnet diye geliyorsan, sen nasıl başka tartışmalara katılabiliyorsun? Başka yerde nasıl çare arıyorsun, çözüm arıyorsun? Böyle bir şey olabilir Şimdi, onlardan birisi Muhammed Mustafa'nın döneminde olsaydı, Muhammed Mustafa'ya başvursaydı, bu iki kadın, ''Ya Resulallah seçildik geldik şimdi ne yapalım biz?'' ne derdi onlara Muhammed Mustafa ne düşünüyorsunuz açın başınızı girin der miydi ya e ne olacak düşsün mü milletvekiller onu baştan düşüneceklerdi bu işe girerken kime sordu da girdiler yani orada Kur'an ve sünnete danışarak yola çıktılar mı e danışarak yola çıktıysa yola çıkarken nereye sorduysa şimdi oraya soracak gene ama siz de cemaat bu işlere katılıyorsunuz, efendim atsı efendim, ne sıfatla açtırıyorsun sen bunun başını? Sıfatın nedir senin? Bir söyle bakayım. Allah değilsin, peygamber de değilsin. E kimsin ki sen baş açtırıyorsun? Allah değilsin, peygamber değilsin. Efendim, başörtüsü ikinci derecede bir meseledir, teferruattır. Kim demiş? kim demiş yani bunu? Allah tenezzül buyuruyor tenezzül buyuruyor ve kitabına örtünme hükmünü koyuyor kitabına alınmaya değer bir hüküm kabul ediyor ve örtünme hükmünü kitabına alabiliyor da birinci derecede bir mesele olarak alıyor sen bunu ikinci dereceye indiriyorsun böyle bir hakkın olmaz Burada bir yanılma var ve bu insanlar memnun olsun diye kimse bir şey söylemez. Kimse böyle bir şey söylemesin. Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulihi. Vette kulla. Ey iman edenler Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'tan korkun diyor. Cenab-ı Hak Hucurat suresinin baş ayeti bu. Sen ne diye onun önüne geçiyorsun? Fetva getiriyorsun, hüküm getiriyorsun, çözüm getiriyorsun. Bunlar yapma. Efendim kim bizi dinler? Dinlesin dinlemesin sana o sana ait değil canım. Yani Resulullah dinletmeye mecbur değil ki. Ma aleyke illel bela. Cenab-ı Hak peygambere de hitap ediyor. Senin tebliğ etmenin ötesinde bir vazifen yok diyor. Leste aleyhim bir müsaitir. Sen bunlara musallat edilmiş yakalarına yapışıp illa da bunu böyle yapacaksın diye memur edilmiş birisi değilsin ki sen. Böyle bir bir mecburiyet yok. Peygamberin de böyle bir mecburiyeti yok. Senin mecburiyetin nedir? Doğruyu söyleyeceksin. Kardeşim, senin milletvekili de olsan meclise girmek pahasına da olsa başını açman caiz değil kardeşim. Bitti. Sen bunu söyle geç. O açarmış açmaz mı O Senin imanın bu olacak. Camideki ben seninle konuşuyorum. Seninle konuşuyorum. Başkaları için niye imanınızı feda ediyorsunuz? Buna tahmin edemiyorum. Dün oy kullandın geçti nasıl olsa propaganda işi bitti oy kullandın nasıl kullandın bu oyunu yani şöyle oturup bir muhakeme yaptınız mı adam çıkıyor resmen çıkıyor diyor ki benim elime fırsat geçerse, ben güçlenirsem imkan bulursam Kur'an denen o kitaba geçit vermem ben ona yol vermem benim mekteplerime giremez bu Kur'an yasaktır mekteplere giremez ben o senin peygamberin Muhammed Mustafa'ya da geçit vermem İslam'a geçit vermem bak ben güçlenirsem kuvvetlenirsem onu yaparım diyor ha iyi iyi sen de giriyorsun o hücreye Allah ile baş başasın hiçbir baskı yok orada en sende tabanca yok. gırtlağına dayatılmış bir şey yok. Orada düşünüyorsun. Diyorsun ki: "Evet, ben de Kur'an'a karşı koyanla beraber." Oradan nasıl çıkıyorsun? Bana bir söyler misin? Hani oradan çıktıktan sonra adını bir koyabilir misin? Sen? Ey millet! Kur'an'ı ve sünneti dinlemediğimiz için bu hallere geliyoruz. Sen nasıl Allah'ın düşmanıyla, peygamberin düşmanıyla nasıl işbirliği yaparsın? Benim nasıl düşman diyorsun sen buna? Ben onu cuma namazında gördüm. Ben sana öyle kafir göstereyim ki yalnız cumayı değil beş vaktini kılıyor. Beş vakit namazını kılıyor. Cemaatla kılıyor. Ve Muhammed Mustafa'nın arkasında kılıyor ya mescidinde kılıyor. Sen ömürde bir kere, iki kere, üç kere, beş kere mücadeleyle mescidün nebiye ulaşıyorsun. Medine mescidine ulaşıyorsun. O her gün orada. İsmi de ne kadar güzel. Abdullah. Münafıkların başı Abdullah. İsmine hiç ters bir isim diyemiyorsun. Gayet güzel bir isim. Bütün Müslümanlara ait en güzel isimlerden birisi. Adı Abdullah adı Abdullah namazını kıldığı yer peygamberin mescidi imamı Muhammed Mustafa ama bu adam yine kafir Ne nasıl oluyor e inanmadığı için kafir oluyor işte o kadar bu camiye iş karıştırmak için geliyor Müslümanlara bir ayıp bir kusur bulabilmek için geliyor yani nerede bunun bir yamunu bulabilirim Nerede bir eksiğini bulurum? Eksiği olmayan var mı Allah'tan başka? Allah'tan başka eksiği olmayan, kusuru olmayan kimse yok. İnsanlık görevi nedir? Eksiklerin ikmalidir, ayıpların örtülmesidir. Ama özellikle o münafıklar çalışıyorlar. Peygamberde bir kusur bulacaklar, bir ayıp bulacaklar, bir eksik bulacaklar bunu dillere düşürecekler bina İşte onun için kafir. Ben onu orada gördüm. Gör. Bir ömür geçirmiş adam peygamberin mescidinde. O Müslüman topluluğunun içinde. Ama orada olmak Müslüman olmak için yetmiyor. İçinle ve dışınla Allah'ın dinini kabule mecbur Kabul edeceksin. Ve kabul ettiğin dini tabbik mevkine koyacaksın. Yaşayacaksın. Hayata geçireceksin. Ha? Kabul ettim ama ona kurşun sıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Efendim ben Müslümanım elhamdülillah. Kosova'da savaş var. Dün Bosna Ersek'te savaş vardı. Yani şimdi şöyle bir Müslüman düşünün. Geçiyor Sırp ordusuna. Sırf ordusuna geçiyor bu orduyla Sırflarla birlikte Müslümanlara ateş açıyor silah sıktığı yer Müslümanlar benim burada bulunduğum sizi aldatmasın diyor ben Müslüman. Allah Allah ya sen nasıl Müslümansın sen Müslümansan Sırfların yanında ne işin var senin yani üstelik oraya gidiyorsun oradan Müslümanlara silah sıkıyorsun kurşun atıyorsun gene de Müslümanım diyorsun böyle bir Müslüman yeryüzünde olmaz Kosova'da Bosna Ersek'te Sırp ordusunda yer alıp oradaki Müslümana kurşun sıkmakla İslam'ın karşısındaki bir siyasi kuruluşa oy atmak arasında hiçbir fark yok hiçbir fark yok yani Aynı şeydir. Orada mermi atılıyor, burada oy atılıyor. Oy mermi kadar müessir, mermi oy kadar müessir. Bunları niye söylüyorum? Kur'an'a ve sünnete niçin yanaşmıyoruz biz? Niye teslim olmuyoruz? Ve camilerde ne arıyoruz yani biz? Yani niye cumaya geliyorsun başka? Ne yapmak için geliyor? Ben şu cemaattan, yani beni dinleyen, senelerce beni dinleyen, ya bu şeriat meselesi nasıl olacak diyor bana adam. Bunu mazur görüyorum. Demek ki İslam'ın şeriat, şeriatın İslam olduğunu bilmiyor bu adam. Buna izah ederim. Şeriat İslam'ın ta kendisidir. İslam'dan ayrı bir şey değildir. Buna rağmen ısrar ederse, o zaman diyeceğim ki sen adını, değiştir. Bundan sonra ben Müslümanım demeyeceksin sen. Şeriatı reddedenler kendilerine hangi adı takıyorlarsa sen de öyle bir at takabilirsin kendine. Burada çok büyük hatamız var. Çok büyük yanlışımız var ama niye? Hep Kur'an'dan uzak kalmak. Şimdi ben bir ayet okuyamış olmazsa bunları söyledikten sonra karşınızdakiler bakın ne diyorlar? Karşıdaki adamlar. Ve yekulun diyorlar ki diyor Cenab-ı Hak o puta tapan insanlar, o müşrik olan peygambere karşı koyan adamlar diyorlar diyor Cenab-ı Hak levla unzile aleyhi ayetün min Rabb Keşke şu Muhammed'e Muhammed e inandığı Allah tarafından indirilmiş şöyle inandırıcı bir ayet, bir mucize olsaydı Muhammed Mustafa'ya mucize gelmedi mi? Bir defa en büyük mucizesi Kur'an Kur'an nedir? Bir kitaptır Arapça bir kitaptır ve o Arapların konuştuğu kelimelerle doludur Kur'an meydan okuyor Diyor ki, önce Peliyetu bir <gülüyor> hadisin misli. Eğer kendinize güveniyorsanız, Kur'an'ın benzeri bir söz getirin. Sonra eğer gücünüz varsa, on suresinin benzerini getirin. Kim getirecek? En son bir tek suresinin benzerini getirin. Muhammed Arap, siz de Arapsınız. O Arapça konuşuyor, siz de Arapça konuşuyorsunuz. O nasıl oluyor? Benzerini getiremediğiniz bir kitabı ortaya koyuyor da siz buna benzer bir şey getiremiyorsunuz. Ya e anlamıyor musunuz demek istiyor? Bu Muhammed'in yazdığı bir kitap değil. Olduğu gibi Muhammed'e verilmiş Allah kelamı İşte mucize. Onu görmemezlikten geliyor. Keşke bir ayet gelseydi, sanki gelseydik. Tanrı Uludur, Tanrı Uludur. Kaç kişi camiye koşuyordu? Allahu Ekber dendiği zaman camiye kim gidiyorsa, Tanrı Uludur dendiği zaman yine onlar gidiyordu. Şimdi gelmiyor. Sanki Allahu Ekber'i Tanrı Uludur'a çevirsek camiye gelecek. Fatiha'yı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye okumayıp hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dersek sanki gelip namaz kılacak. Bunlara inanmayın. Bunları sadece saptırmak için. Bunlar da aynı kafa. O müşrik mantığı ya, ortak mantık bu. Evet, keşke bir mucize gelseydi diyorlar. Bizi ikna edecek, bizi inandıracak. فَكُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ Habibim bunlara benim adıma cevabem de ki kayıp Allah'a ait. Yani henüz gözümüzün önünde olmayan, ortada olmayan şeyler hakkında benim bir beyanda bulunmam mümkün değil. Ayet gönderir mi? Ne zaman gönderir? Ne gönderir? Nasıl gönderir? Ben o ne söylüyorsa onu naklediyorum. Kendi kendime bir şey yapamam. Fentavırı in ne mahkûm Bekleyin. Ayet mi istiyorsunuz? Bekleyin. Ben de bekleyenlerle beraber bekliyorum. Bakalım. Mucize istiyorsunuz inanmak için. Hani istemişlerdi. Ey Allah, eğer bu Muhammed haksa, onun getirdiği bu kitap haksa bize gökten taş yağdır. Aşağıdır. Veya çetin bir azap ver de anlayalım. Doğru mu değil Tamam bekleyin diyor. Ben de bekliyorum, siz de bekleyin. Ama o gelen nasıl gelir ben karışmam. Gelen nasıl gelecek onu ben bilmiyorum diyor Cenab-ı Cenab Hak. Peygambere bunu söylettiriyor. Şimdi bunlar, zannediyor musunuz ki bu inkarcılar delil yetersizliğinden inkar ediyor. Hani bazı suçlara mahkemeye sevk ediliyor, serbest bırakılıyorlar. Deliller tam değil. Delil yetersizliğinden bırakıyorlar. Yani bunların delilleri mi eksiktir ki inanmıyorlar? Kur'an bir tek misal veriyor. Bunların karakterini göstermek için çok misal var da ben bir tanesini ezan da okunuyor. İslam tarihinde bir kıble değişmesi olayı var. Biliyorsunuz Miraç mucizesi Mekke'de gerçekleşti. Yani Resulullah'ın semavata çıkışı göklere çıkışı Mekke'deyken hicretinden bir buçuk yıl önce, 18 ay önce gerçekleşti. Ve Miraç'tan dönerken Resulullah namaz ibadetini getirdi. Mekke'de beş vakit namaz kılınmaya başlandı. Fakat Peygamberimize o günkü emir Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyor. Mescid-i Haram orada, Beytullah orada. Ve yeryüzünün en eski mabedi. Allah'a ibadet için yapılmış en eski bina ta meleklerce yapılmış, Adem'ce yapılmış. Hazreti Adem'ce yapılmış rivayetleri geliyor Kudüs'e doğru kılıyor Peygamberimiz ne yapıyor? Öyle kılıyor ki Kudüs'le Kabe aynı istikamette kalıyor Kudüs'e doğru dönerken Kabe'ye de dönmüş oluyor aynı tarafa getirmeye çalışıyor ama hep aranıyor gözleri hep gökyüzünde bekliyor bu kıble ne zaman Mescid-i Haram'a doğru dönecek? Bekliyor. Efendim, hicretin ikinci yılında, Mekke'de olmuyor bu iş. Mekke'de olmuyor. Medine'ye gidiyorlar, ikinci yıl içinde, hicretinin ikinci yılında ayetler geliyor. Kadinerâ tekallübe ve çüke fissemâ. Yüzünün gökte arandığını, gökte dolaştığını görüyoruz diyor Cenab-ı Hak bekliyorsun artık bundan sonra mescidi harama doğru dön ey müslümanlar siz de nerede olursanız mescidi harama doğru dönün ayetler bunlar şimdi hemen o yahudiler ve hristiyanlar başladılar bu nasıl peygamber bu nasıl din 16 veya 17 ay o tarafa doğru kıldı şimdi döndü kim bilir yarın nereye dönecek tenkide başladılar. Halbuki peygamber Kudüs'e doğru kılarken Allah'ın emriyle kılıyordu. Kabe'ye dönerken de onun emriyle döndü. Bu neyi gösteriyor? Muhammed kendi kendine karar vermiyor. Kendi düşüncesiyle hareket etmiyor. Vahy ile hareket ediyor. Bu onun bir ölçüsü. Şu ayetlere şimdi dikkat edin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَئِنْ اَتَيْتَ الْلَذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Bikülli ayah. Habibim, bu Yahudi ve Hristiyanlara sen her türlü delili, her türlü ispatı, mucizeyi inanmaları için ne mümkünse her şeyi getirsen, مَا o قِبْلَدَ Bunlar senin kıblene tabi olmaz her türlü delili getir ne istiyorlarsa getirsen bunlar senin kıblene dönmez bu Yahudi mantığı bu Hristiyan mantığı budur senin kıblene dönmez bunlar. ama vema ente bitabiiyin kıblete kesinlikle sen de onların kıblelerine tabi olamaz o öyle propaganda yapıyor böyle dedikodu yapıyor bunları susturayım işte hoş görünemiyor. Yok böyle bir şey. Onlar gelmez. Ama sen de o tarafa dönemezsin. Ezan okundu uzatmayayım. Ayetin devamında ve le'init tebaate ehvâehum min vâdi mâ câike minel ilm Sana gerekli bu bilgi geldikten sonra yani bu kıbleyle ilgili onların isteklerine arzularına uyarsan ey Muhammed sen de zalimlerden olursun. Yani o Yahudiye, Hristiyana uyunca zalim oluyor da sen ben uyunca biz ne oluruz? Yani veli mi oluruz? Bunlar bu. Şimdi keşke bir ayet gelseydi diyorlar. E gelse ne olacak? Sen gene busun. Bunlara aldanmak yok. Bunlara bakarak yolumuzu değiştirmek yok. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Senin dayanacağın temeller bunlardır. Gerisi boşu boşuna zaman kaybından ibarettir. Buna kendimizi getirelim cemaat. Evet biraz ağır bir şey anlatıyorum. Anlaşılması zor bir şey anlatıyorum. Uykunuz geliyor. Eğer burada uyanmazsan bir yerde uyandıracaklar seni. Ama uyandığın yerde uyanışın işe yarasın. Onu arıyorum. Burada ısrarımız var. Cenab-ı Hak cümlemizi sıratı müstakim diye tarif ettiği İslam dinine gönülden içimizde dışımızda bağlanma şuuruna sahip kılsın. Lillah.